Abi. Merhaba Dilek. Merhaba Patron. Merhaba Dilik. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Sevgili Patron. Ben her zaman iyiyim. Sen her zaman iyi misin? Evet. Öyle sanıyor işte. <gülüyor> Adam sırrı buldu. Parayla mutluluğu satın <gülüyor> alabiliyor. Doğru. Adam yolu buldu yani. Abi bizim paramız olsa belki biz de bulacağız ama henüz <gülüyor> değil. En en azından, en azından deneyeceğiz. En azından deneyeceğiz. Olursa bir gün bir deneyelim belki. Ama de söylemiyordu mu? yani herkes parayla mutluluk olmuyor bazen hakikaten ama patron bu işi halletti. Yani işin bagını buldu, buldu bu işin vallahi Buldu Vallahi abi hiç öyle bir kaygım yok mutlu olmanın sebepleri bana göre başka yerlerden geçiyor. Siz, <gülüyor> siz Ya yani siz yaşlısınız. Sizin derdiniz yok hiç o yok sosyolojik dertler yok toplumsal sınıflandırmalar bütün konuştuklarımızı deşifre ediyoruz. Evet ya. Gölgeyle dövüşmek mi denir? Yani mesela bütün dünya sosyalizmle yönetiliyor olsaydı ben büyük ihtimal aşırı bir liberal olurdum. Ondansa yani bu dünya kapitalizmle yönetiliyor. Ben o yüzden anti kapitalistim. Bütün dünya ateist olsa ben bir dindar haline dönüşürdüm. Bütün dünya dindar olsa ben bir ateist olurum. Falan yani böyle bir şeyle büyük çoğunluğun tavrıyla ilgili bir karın ağrım var benim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani şey doyumsuz, olurdum yani olmaz ya olmazdı. Yok yani Öyle ben yani şey rahat duramam yani. Ne abi genel yargı o ters kötü bir şey. Allah Allah. Mükemmel sistemler olmadığı için, her sistemin bir açığı olduğu için. O açık bana batardı yani. Genel kabulün tersine bir şey yapardım. Kesin. Zafer abi Küba'ya gitse demek ki orada onulmaz olmaz bir kapitalist olup çıkacak. <gülüyor> Liberal bayraklı gezer Zafer abi. <gülüyor> Pisler misler ne sen orada? <gülüyor> <Olabilir>. Komünist köpek. <gülüyor> Valla olabilir ya. Bu da az değil. Yok ama da. dünyada küçük bir yer ya orada şey pislik yapmama bütün dünyaya karşı küçücük bir yerdeyiz falan mazlumun, mazlumun yanındayız gibi yapabiliyoruz. Abi her şeyde bir cevabım var Olayım. bunları düşünmüş Züfer abi. Nerede olursam nasıl davranırım? Ben 100 yıldır yaşıyorum 98 yıldır düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ben de yaşadığımın bir senesi falan düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annem bana çok kızdığı zaman hindi derdi. Öyle duruyor mangut gibi. <gülüyor> Daha kötü şeyler söylediği de var ama onları burada söyleyip kendimi rencide etmek istemiyorum. Şimdi şunu açık edeceğim. Cem bir şey sinirlenmişti çekimlerde. Hatırlamıyorum yani teknik bir şey sinirlenmişti. Düşünüyordu nasıl yapabilirim bunu nasıl çözebilirim. Zafer abi geldi şey dedi. Çok düşünme her şeyi düşünerek olmaz diyene bak. <gülüyor> Pratik işler de olmaz pratik işlerde Sen olmaz. Sen oluyorsun, vaz mı geçiyorsun pratik işlerde ya? Olmadı Maçtan mesela. önce santufor oynuyorsan gol açılarını falan düşünürsün, gelen topu bilmem ne. Ama maç sırasında düşünerek gol atılmaz. Top gelir vurursun. Halı sahada da marifetlerinizi gördük. Şimdi <gülüyor> Halı sahalar da ihtiyarken gördün ama. Gençlikte <gülüyor> abi hayalde Proveseta, değil mi? Evet. Top ayağımıza gelip bacağımın arasından geçiyor. <gülüyor> Zihin yapıyor da Vücut el vermiyor ki, yapamıyor vücut ya, yani. olmuyor. Diyor, Cem de oynuyor aynı maçta. Bunlar kalenin önündeler ikisi, koşuyorlar. <gülüyor> Vuracaktım ya diyor Cem diyor, Harikaydı abi <gülüyor> diyor, kimse onları sallamıyor. <gülüyor> sonra koşuyorlar falan. Ondan sonra tüh ya diyor, rövaş atacaktım aslında. O abi diyor. <gülüyor> Cem'e kalsa zaten o takır takır adamları geçiyor ona göre. Şey hatırlıyor musunuz, Zafer abi altı pasın içinden boş kaleye dışarı attı. <gülüyor> ya dedim abi çık oradan, üç dakika geçmedi benden <gülüyor> Arkada garip çocuklar biz yaşlıyız. Sürekli bizi paslıyorlar. Yazık bir şey de demiyorlar onlar. Birbirlerine bakıp olur abi falan diyorlar. En sonunda artık pes ettiler zaten. Vazgeçtiler maçtan. Zaten öyle jübile yaptık Zafer abi. Bunlar bizi eğiliyor abi herhalde deyip <gülüyor> jübilemizi yaptık. Sizi yandaki boş sahaya alıp orada siz karşılıklı çalışın. Penaltı çekişin falan diye. <gülüyor> Hadi siz orada oynayın diye. Size... Ben ciddi sakatlandım ya. Artık istesem de oynayamıyorum yani bayağı. O, oldu. Bu bahsettiğin maçtan önce miydi? Sonra sonra. Ha, öncesin... artık, artık oynayamıyorum yani. Ha, bu süper oynadığı bahsettiğimiz maçtan sonra Sonra çok daha sonra. <gülüyor> tamam tamam hadi zaman geçiyor kardeşim güneş gidiyor. <gülüyor> Işık gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Osteulus Pibus olmuş Öyle miyiz yani? Ya. Ne oluyor? Birisküsü şey. yok. Kalçadaki kemiklerdeki şey ne derler sıvı da bir Aynen kayma oldu. oluyormuş. O da ön taraftaki kasıktaki kemiklere şey basıyor. Ayağımı mesela yerde sürtemiyorum bile direkt kasım kilitleniyor o zaman. Hmm. O yüzden de hiç yani topa mopa vuramıyorum artık. Ya o yüzdenmiş o maçtaki kötü performans. Hayır canım ondan sonra oldu. <gülüyor> o bildiğim <gülüyor> yeteneksizlik. O, o bildiğim yeteneksizlik <gülüyor> o yani. O, ondan Olan değil. da gitti Hı. diyorsun sonrasında. Şey çok iyiydi. Doktorla konuşma ben sanki futbolcuyum gibi dedi bir daha oynayabilir miyim dedim bir daha oynayamazsın dedim. <gülüyor> Nasıl be gözlerim doldu ağlayacağım yani sanki böyle şey hakikaten sahalardan çekiliyorum falan yani. O zaten ne oynuyor ya? Zaten oynamıyor ki. Şey mi düşündün Hı. abi? Gitti maddi dinle ilgili kombini. <gülüyor> çok mu dedi? Yok dedi param çok değil. Arda Turan kadar var mı dedi? Yok dedim ya. Nerede Arda Turan? O zaman Barcelona'daydı Arda. Arda'nın da aynı sakatlığı vardı. Barseno'da doktorlar halletti dedi. Sen de dedi Barseno de doktorlarla görünürsen. <gülüyor> ha bir de şey dedi. Bu yaş ve bu kiloyla zaten o doktorlara da görünsen zor. <gülüyor> Ağır konuştu. Ağır konuştu, ne <gülüyor> Bir de kendisi ortopedist, nasıl fit artist böyle üstgen oturuyor falan orada. <gülüyor> Gıcık oldum herife ya Zaber abi ağlayarak çıkıyor sonra Ya vallahi ağlıyordum neredeyse ya O kadar şey zoruma gitti yani Yeterince param varsa dedi Sonra onu da elimden aldı Hani zaten yok ama Hani olur ha bir para var falan desen Dedi bu kilo ile bu yaşlı seni düzeltemezler Ondan sonra senin lejendirim Türkiye kariyerin başladı Evet artık masa başı göre <gülüyor> <gülüyor> Burada da çok büyük işler <gülüyor> Halı sahadaki üstün performansımız devam ediyor. Evet karşılıklı. Zafer abiye bugün bardağıyla kahve içtiğim bir fotoğraf gönderdim. Instagram'da da paylaştım. Zafer abinin cevabı şu. Abi hak ettim kahveyi yazıyorum. Kırmağa bardağıma afiyet olsun diyor. <gülüyor> Şuradaki yerim bu kadar. Ya direkt şey de diyebilirdim. Niye benim bardağımı için Koy onu da diyebilirdim evet. değil mi? Aynı. Sağ ol. Allah razı <gülüyor> olsun. Onu demedim ben. Instagram storiesindeki fonda koyduğum parçayı da gördün mü? İşçisin sen. işçi. İşçi çıktı. Yine işçi. Bu pozitif girişin ardından bugünkü bölümümüzün konusunu açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Bence şahane bir bölüm geliyor. Çünkü hem üzerine konuşulacak çok mesele var. Hem de çok tartışmalı sorular ve cevaplar var. Bu patronun fikriydi. Kendisinin hakkını yemeyelim. Bugünkü konumuz... Tek yüzüğün kararları. Çünkü daha önce yolculuğunu işledik. Tek yüzüğe dair birçok şey işledik. Karakterler üzerinden işledik. Ama tek yüzüğü bir karakter olarak görüp onun kararlarını hiç konuşmadık. İlk önce buradan başlayalım. Ya, Çok yüz... soruyorlar. Yüzüğün iradesi ne demek? Yüzüğün iradesi Sauron'un iradesi gibi çünkü Sauron gücünün büyük bir kısmını yüzüğe aktarmış durumda zaten. Bu Sauron açısından hem bir kendini garantiye alma durumu hem riskli bir durum. Yüzük yok olursa Sauron... da gücünün büyük bir bölümü yok olacağı için bedensel durumunu kaybediyor. Ama yüzüğün yok edilmesi neredeyse imkansız olduğu için herhangi bir nedenden dolayı bedensel varlığını kaybedip bedensel olarak ölse bile gücünün büyük bir kısmı yüzükte olduğu için Belli bir sürede, zamanda, belli bir çabayla tekrar bedenselleşebiliyor yüzük var diye. Çünkü orta dünyadan bütün varlığı hiçbir şekilde kaybolmamış oluyor. Orta dünyada tekrar geri geldiğinde özel bölgelere ki bu özel bölgeler meselesi Tolkien'de önemlidir. Yani Mordor'da her yerde olduğundan daha güçlü Sauron. İşte ne bileyim Loryen'de Galadriel en güçlü hali var falan. Hani böyle özel durumları var özel yerlerin. En başarılı oldukları, en fazla tutundukları yerler var. Mordor'da, Baratdur'da Sauron için en güçlü olduğu yer. En yani muzaffer olduğu yer. O yüzden de tek yüzük yok edilmediği sürece elinde sonunda kendi bedenselleşmesini tamamlayabiliyor yüzükle beraber. Riskli tarafı da şu. Şayet yüzük yok edilirse artık bedenselleşme ihtimalini kaybetmiş olacak ama yüzüğün neredeyse hani yok edilme ihtimali yok zaten. O zaman şöyle diyebiliriz. savunun iradesi eşittir yüzüğün, yüzüğün iradesi. Benim aklıma takılan soru ne biliyor musun? İrade derken bir benlik var, duygusu da var ya. Var. Yani öyle geliyor aklı. Ya bu yüzükteki irade Sauron'un bir kopyası mı? Yoksa Sauron'dan bağımsız bir karakteri de mi var? Güçlü irade Sauron'un iradesi orada. Sauron'un iradesine bağlı bir iradeyi yüzükteki irade. O yüzden sürekli Sauron'a dönüp tamlanmak istiyor. Aslında burada bir eksiklik meselesi var. Yüzük kendini Sauron'da olmadığı sürece eksik hissediyor. Sauron'da yüzük olmadığı sürece hem gücünden hem bedensel varlığından eksik. Yani ikisi bir arada bir bütünlük oluşturuyor. Sauron'la yüzük iki ayrı şey değil. İkisi birbirinden ayrılmış bir şey. Aynı kişi yani. Aynı kopyası şey aslında. Yani kopyası Sauron neyse aslında yüzükte evet. Yüzük, de o yüzük şey yapıyor. Yani kendi iradesi sürekli Sauron'a ulaşmak adına. Sürekli Sauron'la birleşmek için bir iradesi var onun. Sauron aslında ruh olarak belirleyici irade ama yüzükte Sauron'u tümleyen parçayı bütün hale getiren bir parça. O yüzden ikisi de birbirini sürekli arzular durumda. Yani birlikte olmayı ister durumda. Çünkü ikisi birlikte en güçlü halleri ve tam halleri. Peki şey düşünsek yanlış mı düşünmüşüz o Yüzüğün kendi aklı var, gibi. kendisi karar veriyor. veriyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ne zaman ortaya çıkacağını, ne zaman yok olacağını, mümkünse kimin eline geçmeye çalıştığını falan belirliyor bayağı aslında. Yani zekası Sauron gibi çalışıyor, çalışıyor. ama kendi kararlarını da alıyor. Evet ama tabii hani Sauron gibi o düzeyde şey değil, hani hareketli birisi değil. Hani bir yerde duruyorsa duruyor, kendisi hareket etmiyor o kadar şeyi yok. Ha, o zaman yani biz bu, bu şeyi <gülüyor> bitirdiğimizde nerede ne yanlış kararlar aldı, nerede doğru kararlar aldı bunu yorumlayabilecek duruma gelmiş olacağız. Evet. evet. Tamam. Cem'in en merak ettiği kısım oydu. Peki Sauron tek yüzüğü yaptı. O tek yüzüğü yapma kararını karşısındaki güçlerle savaşabilmek adına mı aldı yoksa kendi gücünü katlamak için mi? İki şey de var. Şimdi orada borla beraber güç yüzükleri yapılıyor ya bu evet. ve güçlerinin yapma irfanını Kelebrimbor'a veren o. Kelebrimbor da çok üstün bir demirci ve mücevher üreticisi. bor ve onun loncası Gwaihir Mirdane'nin loncası bir birikmiş birikimi var. Hı hı. Yani çok önemli bir güce sahip değerli nesneler, el nesneler üretmek üstüne. Sauron da bunun üstüne bir tık daha bilgiyle geldiği zaman güç yüzükleri denilen yüzükler dövülebilir hale geliyor. İkisinin bilgisi, birikimi birleşmiş oluyor orada. Hı hı. Sauron olmasa ama o güç yüzükleri en azından o kadar kısa sürede o vadede yapılamaz. Sauron şeyi planlamış durumda. Bu dokuzlar, yediler falan yapılıyor ya. Bunlar insanların belli güçte olanlarına veriliyor. Yedi yüzük. De 7 tane büyük cüce beyine veriliyor. Direkt kralları olmasa bile. Ben de gidip diyor tek yüzüğü yaparım. Çünkü benim irfanımla yaptıkları için oradaki şey açıklığı biliyor. O tek yüzük diğer bütün yüzüklere bağlı olacak ve bu yüzüklerin hepsinin efendisi o tek yüzük olacak. Böylece hiç uğraşmadan insanların da yanına çekmiş olacak. Cüceleri de yanına çekmiş olacak. Ve kendisi fiziksel olarak yok olsa bile geri dönme şansını kazanacak. O yüzden de hani çok böyle taktiksel olarak o yüzük irfan onlara verip tek yüzük irfanını kendine saklayarak cücelerin ve insanların bir anda efendisi olmayı garantilemek istiyor. O yüzden hmm. tek yüzü yapıyor. O yüzden tek yüzüğe kendi iradesini Veriyor. veriyor. Aynı zamanda. Aynen. Tamam. Bence güzel bir giriş oldu. Evet. Şimdi ilk başta yüzüğün yolculuğundan Baş, bahsederek yani. aynı zamanda kararlarını da irdeleyeceğiz. <gülüyor> evet. Doğru kararları yanlış kararları. Çünkü yüzüğün verdiği kararlar da var bu durumda hikayede. Evet. Ya şimdi bu yüzüğe karşı yapılmış üç yüzük var ya. Üç herf yüzüğü. Bu ikinci çağ 1590'da Sauron'un bilgisi dışında artık Kelebirinbo'nun kendi yetkinliğiyle yaptığı üç yüzük var. Ama şöyle bir durum var. O üç yüzük de Sauron'un tek yüzüğüne bağlı aslında. O yüzden Sauron tek yüzüğü kullandığı zaman, takıldığı olduğu zaman parmağında elfler o yüzükleri kullanmıyorlar. Çünkü tek yüzük o üç elf yüzüğünün de iradesini kapsıyor. Ama onlar hani kötülük bulaşmadan, Sauron'un eli değmeden yapılmış yüzükler. O yüzden 1590'da onlar yapılıyor. 1600 yılında Boroduin Dağı'nda şeyi dövüyor. Tek yüzüğü dövüyor. Tek yüzük diğer yüzükler gibi taşlı, süslü, özel, metal gibi falan duran bir yüzük değil. Normal alyans gibi işte. Al Altın bir halka şeklinde. Ama yok edilemez bir yüzük. Görünüşündeki basitlik gücünü saklıyor. Ama en güçlü saklaten. Yani diğer bütün yüzükler ona tabi. Orada da güzel bir ironi var aslında. <gülüyor> en güçlüsünün en basit yüzük en basit olması... olması. Bu işi başaran yani yüzüğün barattöre kadar götürülmesini sağlayan da bütün o son savaşa katılacak ırkların arasında en barışçıl, en sade, en kendine dönük ırkın Hı -hı, elinden doğru. olması da e, güzel bir bağlantı, bağlantı aslında. Evet. Tolkien'e göre aslında küçücük şeylerin iradesi onların gücünü belirliyor. Çok güçlü savaşçı olmaları, çok zeki olmaları, çok büyülere sahip olmaları falan değil. Kararlılık, azim, sebat ve sevgiyle en güçlü darbeyi vurabilecek hale geliyorsun aslında. O yüzden hobbitler diğer bütün ırklardan daha az zarar görüyorlar. Çünkü kafaları çok daha temiz yani gidip bir yerleri işgal edelim düşünceleri yok, bir yerleri yönetelim düşünceleri yok. Güç istençleri o seviyede değil. Onlar kendi rahat hayatlarını istiyorlar. Başka bir şeyleri yok. Diğer ırklardan beklentileri yok. Kendi aralarında yaşıyorlar. Baya duru bir zihne sahipler. O yüzden de çok kararlılar. İşte yüzün oraya gelince söyleyeceğiz. Yanlış kararlarından biri bir hobbitin eline geçmesi oluyor. Dur söyleme. <gülüyor> Ondan sonra gelelim. Sonra gelelim. En, evet, en baştan başlayalım. En baştan başlayalım. 1600 yılında işte Sauron tek yüzüğü dövüyor. Parmağına takıyor. üçerf yüzüğü o parmağındayken kullanılmıyor. Cüceler özel bir ırk olduğu için, İrivatar'ın çocukları olmadığı için, Ahule onlar özel bir inatla dayanıklı olsun diye yarattığı için onlar inat edip şeye bağlanmıyorlar yedileri aldıkları halde. Sauron'un emrine girmiyorlar. Peki bir dakika <gülüyor> dövüldüğü zaman bu Sauron'un iradesi yüzün üstünde oluyor değil mi? Yani direkt Tabii. o kudretle doğru. Evet, evet. Zamanla güçlenen ya da zamanla azalan Az şey değil. değil. Evet. Yüzük direkt Sauron'un gücünün belli bir kısmını taşıyan bir nesne. Cüceler de o istediği etki yapmıyor. Kendi tebaası haline gelmiyor cüceler. Ama insanlara verdiği yüzükler insanlardaki güç istenci yüzünden çok kolay bozuyor ve Nazgüller ortaya çıkıyor işte. O Nazgül'ün ortaya çıkması sadece dokuz kişiyi etkilemiş gibi değil. Onlar kendi beylikleri altında olan insanları da etkileyip Sauron kültüne hizmet eder hale getiriyorlar. Daha sonra kendi toplumlarından ayrılıp sadece Sauron'un özel kuvvetleri haline gelmiş olsalar bile işte Doğulular, Haratlılar Kantlılar, Umbar meselesi ya oradaki Nümenorlular falan hep Sauron'a sadık kalıyorlar. Çünkü aslında o Nümenor denilen falan da efendileri yüzük tayfalarının arasında. Doğulu insanlardan yüzük tayfalarının arasında var. Kamül muhtemelen kantlı birisi. Yani direkt yok ama iki numara yani. Witchking değil, onun sağ kolu olan. Diğerleri de hep böyle insan beyliklerinin falan efendileri sonuçta. Mesela şey diyorlar ya tek yüzükte Geçen bir arkadaş sormuştu. Morgoth'u geriye getirebilir miydi Sauron? Ya da ne bileyim işte Valinor'a gidip herkesi döver miydi falan. Şimdi bunlar yanlış ölçülenmeli. Bizde klasik soru. Döver miydi? Dövermezdi. Yani <gülüyor> öyle bir durumu yok. Çünkü hani tek yüzük elindeyken sonuçta Arfarazun'un ordusuyla da baş edemedi. Evet. Orada bir plan gerçekleştirmek zorunda kaldı. Ve o planla davranarak Nümenor'un çöküşünü sağladı. Yani şayet bütün uvalara kafa tutacak Morgoth'u gidip boşluktan geri getirecek kadar bir kuvvet sağlıyor olsa Zaten Arfarzona teslim olmaz. Zaten direkt olarak efendisi olurdu. Orta dünyanın Valinor dahil. O bakımdan hani bu sorular tek taraflı bakılıp da hani en güçlü oydu algısı yanlış. Bir de Yüzük Sauron'a Eksa'dan güç vermiyor. Diyelim %100'de Yüzükle beraber. Yüzük Sauron'dan uzak olduğu zaman Sauron da Erkin'in diyelim 50'sini yüzüğe aktardığı için %50 Sauron oluyor. İkisi birleştiğinde Sauron'un gücü oluyor. Sauron yüzüğü takıyor diye Eksa'dan güçlü olmuyor yani. Tamamlandırılıyor. Anmış bir güce sahip oluyor. Ha ama mesela işte Galadriel'di ne bileyim Gandalf. Gandalf'tı bilmem ne. Gandalf'ın kendi gücü yüzüğü taktığı zaman da %50 Sauron'un gücü. Yani kendileri level atlamış olabilirler. Hı. Ama Sauron'a taktığı zaman yüzüğü kendinde eksadan bir güçlenme söz konusu değil. Ancak kendi bütünlüğü var. Öyle bir durum var. Yani o yüzden hani Sauron yüzüğü taktı. Herkesi niye mahvetmedi, niye şey yaptı diye sormak uygun olmuyor. Bence ki sadece bence değil yani fikrine yorumuna değer verdiğim 10 Tolkien üstüne yazı yazan düşünen kişilerin 8'i arfarzon orta dünyayı işgal ettiğinde Sauron yüzüğü yanında götürdü diye düşünüyorlar. Ama işte 10 kişiden ikisi de hayır yüzük Barad-durda kalıyordu ve şey yapılıyordu diyorlar. Bu daha demin anlattığım hikaye Sauron yüzükle korkunç bir güce sahipti. Bir mayadan öte Valar gücüne sahipti falan diye düşündükleri için yüzük yanındayken niye oraya gitti de herkesi mahvetmedi diye düşünüyorlar. Bence onun yanılgısından dolayı böyle düşünmeyi tercih ediyorlar. Burası çok önemli. Yüzük Sauron'a Eksa'dan bir güç vermiyor. Yüzük Sauron'un gücünü tamamlıyor o kadar. Yani Sauron yüzükle beraber gerçek gücüne sahip. Eksa'dan güçlü değil. Ha yüzüğün şöyle Eksa'dan gücü var Sauron'a kendi üstünden değil ama işte cüceleri yozlaştırıyor efendisi olmasa bile. Yani onları diğer ırklardan biraz koparmış oluyor. Kendi servetlerine, hazinelerine ve kendi çıkarlarına daha bir düşkün hale getiriyor. Ama o da bir güç değil mi zaten? İşte tabii yani oradan bir birleşmeyi engellemiş oluyor. Ona karşı bütünlüğü bozmuş oluyor cüceleri ayırarak. Ve hı hı. insanları zaten direkt dokuz nazgülü kendi komutanları haline getirebiliyor. O da Eksa'dan bir güçlendirme yapıyor yüzüğün bağlantısı sayesinde. Ve de bir durum var. Elfler yüzüklerle beraber kendi bölgelerini herkese karşı kurabilme gücüne sahipken e, bu tek yüzük Sauron'da olduğu sürece yüzüğü kullanmıyorlar. Parmaklarından çıkartıyorlar. Yüzüğün gücünü kullanmadıkları için elfler de Sauron'un karşısında daha güçsüz durumda kalıyorlar. Bu tür güçlenmelere neden oluyor ama Sauron'un kendi gücünü arttırmıyor. Tek yüzük bence yanındaydı ama gene de ısrarlı haydi yüzük yanında değildi diyenlere de yanlış bir şey söylüyor diyemem. Çünkü çünkü net bir şey söylenmemiş. Öyle olması da olabilir yani. Bakalım dizide o kısım gösterilecek mi? Önemli bir soru çünkü bu. Ben olsam yapardım. Evet ben, yani o kendi açık. tavırlarını, kendi görüşünü koyabilirdi. Evet, Çok güzel spekül yani, Kesinlikle. Yanında götürse de bir tavır almış olur. Bıraktırsa da bir tavır almış olur. Yani benim fikrim Aynen. senaristin fikri ya da yapımcının Hı -hı. fikri neyse. Benim fikrim budur demek güzel olurdu. Evet. Ama görsel olarak gördüm zaten. Karşıt fikrinde olan gösterinin hemen ikna olmaya hazır hale gelir. Gösterilen oldu. Yani, o dizide zaten birçok insan onu bizim şimdi burada yaptığımız programları çok az izliyor ama dizi patlayınca yüz binler izleyecek. Bu sefer, ya abi yanında değildi deyip orada yanında götürdüğünü gösterince herkes o kadar Ya yanındaydı ya, abi. Evet. Aynen evet. aynen öyle olacak. Dizi şey genel kanıyı etkileyecekti tabii evet. böyle bir şeye girerlerse. Ona yani. kesin cevap bulacağız bence. Yani ya. cevap bulacağız derken kendi yapımcıların kendisi. Yapımcılarının cevabını bulacağız. İkinci çağ sonunda işte son ittifak savaşında Sauron, Gilgalat ve Elendil ile savaşırken Parma yüzük koparıldığında kendi işte yüzük uzaklaştığı gibi yani parmağı kesilip de ondan ayrı düştüğü gibi bedensel varlığını kaybediyor. Ruha dönüşüyor zaten. O yüzden uzaklaşıp daha doğuya gidiyor. Yani bedeni yok oluyor. Üstüne Hı. giydiği kıyafetler yığılıyor filmde gördükleri gibi. Çünkü bedeni kalmıyor. E Isildur'un eline geçiyor. Gilgalad'da Elrond'da yüzüğü kıyamet çatlaklarının atması gerektiğini söylüyorlar. Yalnız Isildur işte pek çok kişinin başına geleceği gibi o yüzüğün çağrışmıyla güç vermeyecek vermesiyle aklını bulandırmasıyla yüzüğü atmayacağını bunu kan bedeli babasının ve askerlerin kan bedeli olarak elinde tutacağını söylüyor. Zafer abi yani ilk manevrası diyebileceğimiz yüzüğün, evet. aklına girip onu kıyamet çatlaklıklarına geri çeviririz. Evet. Elrond'un eline geçseydi yani o tür elflerde o soyda, o yaşta, o olgunluk elflerde İnşallah. belki de şey yapmayacaklardı yani onlar atabilirdi belki yüzüğü çünkü reddedebiliyorlar. Yüzüğü verseler de kabul etmeyebiliyorlar ya kabul etmediklerine göre belki atabilme gücünü kendilerinde bulabilirlerdi. O insanın eline geçerek kendi varlığını devam etmesini yani, sağlamış oluyor bu ilk şekilde. İlk iyi kararı. İlk iyi kararı. Yüzüğün <gülüyor> ilk iyi, iyi kararı. kararı. 3441 yılında Isildur'un eline geçmiş oluyor. Daha sonra işte orkların temizlenmesi çevrede Gondor'un yeniden bir şekilde onarılması bilmem ne falan aradan iki yıl geçiyor. Üçüncü çağa giriliyor. Üçüncü çağa ikide Isildur işte şeyde Anduin kıyısında bir ork saldırısında uğruyor herkesin malumu ve yüzük takılı dolaşmıyor şeyde ısırdurdan yani yanlış anlamasın arkadaşlar yüzük boğazında asılır Parmağına ama parmağında Sauron takıyor galiba zaten değil mi abi? İşte yer yer Bilbo takıyor. Ha Bilbo, takıyor. Yani evet, yeri yer, gelince. Evet yeri gelince takıyorlar. Ama genelde boynunda taşıyorlar diye daha önce evet, söylemiştim. Evet genelde hani... boynunda taşıyorlar. Ha, yani burada şey diyebiliriz değil mi abi? Parmağına takıldığı zaman Sauron'un dışında biri etkisi daha yükseğe çıkıyor yüzü. Evet. Değil mi? Evet. Yani orada bir başka idare oluşmuş oluyor. Evet. Yüzü yani asıl en çalışır hali, en yüksek devirli hali parmağına takıldığı hali yani. Ama yanında taşıması da şey yapıyor yani. Daha şöyle sahip olma hikayesi var. Orası biraz daha büyülü gerçekçilik. Mesela Bilbo sürekli parmağında dolaşmıyor. Hatta hmm. Bilbo biraz daha rahat yüzüğe karşı çekmecesinde tutuyor yüzüğü. Yani yanında da sürekli gezdirmiyor. Genellikle yanında ama ara ara çekmecesinde falan da bırakabiliyor. Ona rağmen çok uzun bir ömür oluyor. Yüzüğün böyle sahibi, yüzük taşıyıcısı dediğimiz kavram işte. Yüzük taşıyıcısına ekstra şeyleri var. Katkıları var. Anladım bak güzel de işte Anduin kıyılarında o ok saldırısı sırasında çocuklar ile beraber katlediliyor. İşte o sırada yüzüğü parmağına takıyor. Görünmez oluyor ama yüzük işte orada artık Isildur'un kaçmaması gerektiğini ve efendisi dönene kadar gizlenmesi gerektiğini hissedip onun parmağından kayıyor ve Anduin'in içine düşüyor. O sırada da yüzük çıktığı için Isildur gözüküyor ve ork oklarıyla öldürülüyor. Şey, Anduin'de kayboluyor. Yani i̇stediği zaman genişleyip istediği zaman daralıyor. Tabii yani şimdi fiziki... Sauron gibi devasa bir yapının parmağın hem de zırhının üstüne girebiliyor. Yok onu girebiliyor. demiyorum. Onu biliyor Ha. da şey diyorum yani istediği zaman, zaman kendi kendini de genişlete genişletebiliyor. Evet. Bir de herkesin parmağına uyuyor işte. Hani öyle de bir duruma. Kim bulursa, kim yüzük taşıyıcıysa taktığı zaman parmağına uyuyor. Bu da istediği zaman büyüyüp istediği zaman küçülebildiğini de gösteriyor zaten. Ve işte 3. Çağ 2'de Anduin'de kayboluyor. Ondan sonra çok uzun süre yüzük hakkında bir bilgi yok. Elrond hariç, Kirdan hariç pek hakkında bir şey bilen de yok o güç yüzüğü hakkında. Tabii şey kayıtlarda özellikle Gondor kayıtlarında böyle bir yüzüğün olduğu yüzüğün bulunduğu falan hikayesi kayıtlara geçmiş durumda. Gondor ve şey Kuzey Krallığı Arnor kayıtlar açısından çok iyi. Bu Númenor insanları bugün günümüzdeki gibi devlet kaydı oluşturuyorlar. Yani arşivleri çok iyi ve hemen her olayı o zamanın dilini bilen kişilerce okunabilip erişilebiliyor. Zaten Gandalf da Gondor'da bu işi çözüyor aslında. Bunun tek yüzük olduğunu çözüyor. Çok iyi bir şekilde bu kayıtlar tutulduğu için tarihi saklamış oluyorlar ve bu saklanan tarihiyle şimdi ...kiminin meseleleri aydınlığa kavuşturulabiliyor. Medeni ülkeler bunlar çağına göre. Kayıt tutan yazıya geçmiş, arşive geçmiş ülkeler ikisi de. Üçüncü çağ 2463 senesine kadar yüzük ortada gözükmüyor yani hiç yok. Ve artık o yüzük efsanelere karışmış diyor ya zaten kitapta da. Artık söylenceler efsanelere, efsaneler mitlere ve masallara dönüştü. Neredeyse 2500 sene. Tabi yani. 2500 sene kadar yok. 2460 yılında Sauron doğuda Dolguldur'a geri dönüyor. Ruhem olarak Çok işte nekromansır olarak geri dönüyor. 2460'da Sauron orta dünyaya, mitruta döndükten sonra işte 3 yıl sonra da yüzük kendini Ediyor. Efendisinin birlikte. varlığını hissediyor. Üç yıl sonra Deagol tarafından yani ülken soyundan bir şey Hobbit tarafından işte Simegul'un doğum gününde Anduin'de balık tutarken bulunuyor. Sauron'un coğrafya olarak yaklaştığı, yaklaştığı birlikte şey, fark ediyor evet, varlığını. Yani. yani işte burada yüzüğün önemli bir kararı var. Aynen. Yani Yüzük de Sauron gibi Saruman gibi yani Gandalf hariç bütün ya bir de Elrond tabi hariç herkes gibi Hobbitleri ciddiye almıyor muhtemelen. <gülüyor> ...ufak tefek eğlenceli... ...savaşmayı bilmez, şey yapmayı bilmez... ...çocuk gibi canlılar falan diye düşünüyorum... Ben. ...orada bir yanlış karar bence... ...bir Hobbit'in eline geçmek... ...yüzün Hobbit'leri umursamamasından... ...yani ciddi almamasından... ...zayıf görmesinden bir Hobbit'in eline geçiyor... ...alır almaz da çok ciddi bir şekilde... ...aslında diğer kullanıcıya geçiyor... ...çünkü Deagol... ...Simeagol gibi değil... ...Deagol daha Hobbit... ...yani daha böyle savaşmaz, etmez... ...kendi keyfine bakar, kendi bölgesinde yaşar falan... Sinai çocukluğundan beri şey problemli ve şiddete yönelmiş bir bir şiddet sorunu var, bir huzursuzluk meselesi var. Böyle bildiğimiz standart barışçıl hobbit karakterine uygun değil. Evet. Annesiz babasız olması, babaannesi tarafından büyütülmesi, babaannesinin o hobbit soyunun efendisi olması ve çok sert bir kadın olması yani çok iyi bir yönetici ama sert bir kadın sevgisizliği falan yüzünden. Bunu şeyde Golden bahsettik bölümünde. uzunca Golden bölümünde. Ve ilk kötülüğünü de yaptırıyor hemen yani yüzük kendini belli ediyor. Degol öldürerek yüzüğe sahip oluyor. Böyle ikinci kan dökülmüş oluyor tabi? Tabii. Ikinci kat isoldurdan sonra ikinci Ama kez bir birbirine söylüyorum. öldürme yani yüzük için birbirini öldürme bu ilk tabii yani hobbitlerde oldu. cinayet falan yok kendi evet. aralarında öyle bir durum yok yani hobbitler kendi aralarında savaşıp da birbirlerini hiç öldürmüyorlar aslında ve şey de işte 2463'te Smegol'un eline geçiyor Smegol o yüzüğün parmağına taktığı zaman görünmez yaptığını oynarken falan hissediyor yani hissediyor değil fark ediyor yani parmağına takıyor millet yanından geçiyor gidiyor falan mesela çıkartıyor selam veriyorlar diyelim Anan diyor bunu taktım mı gözükmüyorum ben ya. Yani. Öyle bir şeyi fark edince temelli kabilesinde falan böyle istediği eşyaları girip evden çalıyor. İstediğine <gülüyor> istediğine işte ne bileyim çelme takıyor mesela tuzak kuruyor falan. Şeyin huzursuzluğunu çok arttırınca 7 yıl kadar orada kaldıktan sonra e, şey de yapamıyorlar bir ceza sistemleri ya da idam falan gibi durumlar olmadığı için hobbitlerin burada durduğu sürece bir problem devam edecek diye bunu sürüyorlar babaannesinin de izniyle. Sürdükleri zaman da bu sisli dağlara goblinlerin olduğundan Mağaraların oraya gidiyor en aşağılara gidiyor ve oradaki mağara gölünde ve çevresinde büyük bir çoğunlukla balık falan tutarak ama ara ara aşağı inen orkları falan da yiyerek hayatına devam ediyor ve 500 yıl boyunca yüzük onda kalıyor. Abi bir şey söyleyeceğim hiç o aklıma geldi şimdi. <gülüyor> acaba yüzük kendisi taşıyıcısına hangi özelliği vereceğine karar veriyor mudur? Yani mesela ben bunu görünmez yapayım. Yoksa standart bir şey yani imalden gelen bir özellik gibi. Bunun net bir cevabı olmadığını biliyorum hmm. ama sen ne düşünüyorsun? Hocam cevap verebilir miyim? Tabii ki Saadenizle. buyurun. Buyurun dilek an. kaldırıyorum al. söz istiyorum. Daha önce Zafer abim demişti ki dinleyenleri iyi bilir. <gülüyor> Zafer abim bir bölümde şöyle demişti. Yüzük geçtiği kişiye onun gücü kadar etki eder. Evet. Tamam işte ama diyorum, görünmezlik özelliği. Görünmezlik yok. mesela Sauron taktığı zaman görünmez o, olmaz. Evet işte. doğru. Hani acaba ya da o kişinin erki mi şey yapıyor hani Galadriel gibi Gandalf gibi çok üst düzey güce erke sahip kişiler Sauron'a neredeyse hani Gandalf zaten denktir de Galadriel de yakındır Sauron'a güç olarak onlara mesela görünmezlik etkisi göstermiyor olabilir yani gücü yetmiyordur diğerleri daha zayıf daha güçsüz oldukları için onları bu dünyadan silikleştirip öte dünyaya bağlıyor Wright evrenine bağlıyor mu acaba? İşte Karanlık yani Bunu kendisi ya. seçiyor olabilir gibi yorum Olabilir. Hiç düşünmemiştim. Şöyle. Yani olabilir yani öyle de olabilir. Gücünü o. kendi seçimiyle mi kullanıyor? Görünmezlik Hı. olarak bilmem ne olarak Birin mesela başka bir atıyorum yani tamamen. Mesela bir cücenin eline geçtim. Onu mesela devasa iki metrelik bir şeye dönüştürebilir miydi? Ya belki de oradan onun hani duygusunda Hı. belki de cüceler. olan dev gibi adamlar var. Ben de öyle olmak isterim diye böyle içlerinde bir şey taşıyorlarsa ya. Onu taktığımda belki öyle bir şey öyle bir özellik verebilirdi. Hı. Yani kendisi mi özellik veriyor acaba? Yoksa Sauron onu öyle mi imal etmiş gibi bir soru geldi. Cevabı olmadığını biliyorum. Yani oluyor. muhtemelen onu Sauron onu verebileceği şeyler, aktarabileceği şeyler herhalde belli kurallara tabi. Onda da yani. İşte daha zayıf insanda ya da Hobbit'te bilmem ne de bir görünmez diye neden oluyor da diğerinde mesela o görünmezlik özelliği kullanılamıyor olabilir. Ha insan takıyor, Isildur takıyor. takıyor. Ve tabii. o da görünmez oluyor. Bak insanda da görünmezlik yapıyor. O zaman Ama de, bir elf de yapıyor mu? Onu bilmiyoruz. Doğru. Bir elf çünkü hiçbir zaman bir şey takmıyor. O tek yüzüğü takmıyor. Güç yüzüğü takıyorlar ama tek yüzüğü takmıyorlar. Şimdi bu şeyden e, Sauron'un dolgulduğu da yerleşmesi yüzüğün ortaya çıkması, Simeagol'la beraber 500 yıl puslu dağların altında kalması falan. Sauron da orada artık kendi gücünü toparlayıp daha etkin bir hale geldiği için Anduin'de kaybolduğunu biliyor yüzüğü ve Anduin çevresinde şey arıyorlar, ferah çayılarda Anduin'de yüzüğü aratmaya başlıyor kendi askerlerine. Yüzüğü buldurmak istiyor. Bu yüzüğün peşinde olan ikinci en büyük güçte Saruman. Saruman da Sauron'un adamlarının Anduin'in çevresinde yüzüğü aradığını öğreniyor kendi <gülüyor> casusları tarafından. O da kendi adamlarıyla o bölgeleri falan taramaya baş. Yani yüzüğün peşine düşülmüş durumda Saruman ve Sauron tarafından. Ama mesela Gandalf'ın falan tek yüzükten henüz haberi yok o zaman. Her yani şey olarak haberi yok. Ortalığa çıktı çıkmadı ya da bu buralarda arayalım edelim gibi bir durum yok. Çünkü Gandalf'ın irfanı yüzük üstüne değil. Saruman'ın asıl büyük araştırma konusu neydi? Doktor tezi yüzükler üstün olduğu için o daha haberdi tabii bu durumda. 2939 bu Ferahçayılarda Sauron'un yüzüğü aramaya başlaması da ve 2941 yılına geldiğimizde işte Erebor seferi sırasında Bilbo yüzüğü buluyor. Ya o da şey komik şimdi bir kargaşa oluyor. Gandalf ortaya çıkıyor. Goblinler, orklarla bir savaş falan. Bu hızlı koşamıyor. Biraz da sersemlemiş. Milleti sırtına alıyorlar bunan. Daha hızlı kaçalım diye cüceler. Cüceler Tekin'in sırtından düşüyor. Sırtından düş ...ve bir yarıktan aşağı yuvalanarak şeye denk geliyor. Gölün olduğu seviyeye kolluğumun yaşadığı. Kafa ağrısıyla falan böyle ellerin üstünde dört ayak yürürken eline bir şey çarpıyor. Oradan alıyor bakıyor. Yüzük. Onu da gayri ihtiyarı cebine at Yani altın bir yüzük buldum diye cebine atıyor. Yüzük de Bilbo'ya böyle geçiyor. İkinci hata gene bir tane Hobbit'e denk gelmesi. Yani Hobbit'e görünür evet. olması. Belki de şeydi abi. Nasılsa bu hani Hobbit elimin altında. Yani zaten 500-600 senedir. Sonuçta bütün ruhunu zihnini evet. tüketti ya. Tekrar bir Hobbit'e geçerek kolay kolay oraya giderim diye düşündüm. Yani bu dışarı çıkar benim sayemde falan. Hani görünür olduğu zaman daha rahat olur diye düşünmüştüm. Bunlar saftır. Yani i̇şte o yüzüğün aldatmacasıyla hileli bir oyunda Bilbo'ya yüzük geçiyor. Bilbo şeyde fark ediyor. Dışarı doğru çıkmaya çalışırken, Gollum tarafından kovalanırken bakıyor ki görmüyor beni. Yüzüğün görünmezlik sağladığını o sırada öğreniyor. Yüzük ve Gollum sayesinde de mağaralardan dışarı, kapıdan dışarı çıkıyor. İlk artistliğini de şeye yapar zaten. Kendi yüce okay. kafilesine yapar. Yüzüğü takıp nöbetçi olanların yanından geçip bir anda çıkartır parmağından. Okay. Ben geldim falan diye. Hatta çok takdir falan kazanır oradan derler ki vay be bizim gözcüleri falan bile aldattı geldi. <gülüyor> Böyle <yalan> Meğer hırsızmış <gülüyor> işte hakikaten büyük hırsızmış falan diye. Çok içki açıyor. Çok içki açıyor. <gülüyor> Bilbo Baggins bölümünde bunu baya uzunca anlatmıştı Vallahi Zafer abi bu yolculuğu. Yani burada aslında şey mi diyorsun abi yorumun ne? Yani golumdan çıkması aslında Artık zamanım geldi diyor. Tabii kötü yani şeyin eline geçmesi kötü bir fikir. Hobbit'in eline değil. geçmesi kötü bir fikir yani. Çünkü Hı. gene aynı inat ve iradeye sahip bir ruha geçmiş oluyor yani. Nihayetinde gollumun eline. Çünkü onun peşinde gidiyor ya. Evet. Yani Goldum'da kalsa belki daha... da dışarı çıkmayı hiç işte umursamıyor ya. Mesela. Artık Aynen. hep dağların altında dışarı çıkmayı umur. Artık onun dışarı çıkma zamanı geldi. <gülüyor> Şöyle bir durum var. Yüzük hakkında genel olarak bilgi verirken mesela dikkatli okurlar hariç gözlerinden kaçmışlardır. Bu ormana girdiklerinde Bilbo tabii şeyden ne Gandalf ne cücelere yüzükten bahsetmiyor. Ve Mikurt'ta dev örümcek saldırıları sırasında artık öyle bir hale geliyor ki görünmez olup örümcekleri arkadaşlarından uzaklaştırmak zorunda. Cücelerden uzaklaştırmak zorunda. Mesela orada yüzüğü açık ediyor cücelere. Ben de diyor yüzük var taktım görünmez oluyorum ve ben örümcekleri kendi peşime çekeceğim. Siz de kurtulun bu sersemsepelek durumlarınızdan. Çünkü hemen hepsi yakalanıp şeyde koza halinde örülmüş durumdalar. Onları çözüyor. Bunları işte o şekilde hiç istemese bile bu yüzüğü taktığı mı görünmez olduğunu cücelere söylemiş oluyor. Yüzüğün şöyle bir özelliğini de bu örümcek savaşında anlıyoruz. Sting'i görüyor örümcekler. Yani Bilbo yok ama havada bir kılıç duruyor. Yani elindeki kılıcı görünmez yapmıyor yüzük. Kişiyi görünmez yapıyor. Yüzüğün bir özelliğini de burada görmüş oluyoruz. Bir başka özelliği de bir başka boyuta geçirdiği için yarı yarıya bunları. Mesela Bilbo normalde örümceklerin ne sesini duyuyor ne konuşmalarını anlıyor. Ama yüzük parmağındayken konuşmalarını anlıyor. Örümceklerin kendi aralığındaki diyaloglarını anlıyor. Yani çok başarılı bir tercüme de sağlıyor yüzük aynı zamanda. Böyle de bir özelliği var. Örümcekçeyi söküyor yani parmağına taktığı zaman. Çok iyi ya. Abi düşünsen yüzüğü bir takıyorsun. İstediğinde insanlara abi. görünmüyorsun bir. Bir de düşünsen otobüstesin mesela. Bütün otobüsteki konuşmaları <gülüyor> duyuyorsun dedikoduya yeçekle <gerçekleştirmek. gülüyor> ya da üst falan duyuyorsun. Ne konuş? ki takarım <gülüyor> kuşları dinlerim <gülüyor> falan. Milleti <gülüyor> dinleyecek. Kuş mu kaldı? <gülüyor> Çevreyi katlettiler. Boşuna evet. gitmeyecek şeyleri duymaman duymandan iyidir. Boş ver. Bence de. Yani Arkandan hep ben... kötü derler ya aslında çok iyidir. Yani yüzüne söylese bozulacaksın. Arkandan konuşsun ne yapacaksın? Abi ben <gülüyor> tercih ederim ama duyup da tepki vermemekte keyifli oluyor. Yani sen insan olarak zekanı algını falan geliştireceğim. bu adam hıyar diyeceksin vazgeçeceksin yani şu insanla görüşmeyeceğim diyeceksin onu şey yapacaksın hani yoksa herkes herkesin arkasından dünyanın lafı ne der öyle hakkında konuşulanları gizlice duymanın falan bir tadı olmaz yani. Bence de kesinlikle. Ben duyarım. Sen duyur. İşte Sonra bu... ağlıyorum benimle ilgili bunu demişsin. Elrond seferi sırasında yüzükten bayağı nimetlerinden faydalanıyor. Cücelerin haberi var. Daha sonra Gandalf a da söylüyor zaten böyle bir yüzük olduğunu. Gandalf o zaman da biraz kullanıyor ama tek yüzük hakkında bir bilgisi olmadığı için böyle geniş kapsamlı falan o kadar üstüne düşmüyor o zaman. Bilbo zamanında yüzük. Ama daha sonra bu yüzükle ve Bilbo'nun yaşlanmamasıyla beraber bunun sıradan bir büyülü yüzük değil de değişik bir yüzük olduğundan işkilleniyor. 2953 yılına geldiğimizde 3. Çağ'da artık Sauron da çok güçlendiği için, yüzük söylentileri de çıktığı için falan artık Gandalf'ın falan da kulağına geliyor. Akdivan sonuncu kez toplanıp sadece yüzük hakkında konuşuyorlar. Orada da işte Saruman yüzüğü ben bulayım ben, bana geçsin diye bu işin üstünü kapatıyor. Yüzük zaten Anduin'de oradan büyük ihtimal büyük okyanusa gitmiştir, büyük denize gitmiştir. O bir daha bulunamaz falan diyor. Üstünü örtüyor kendisi bulmak istediği için. Ama Gandalf o toplantılardan sonra falan da Bilbo'nun yüzüğünden iyice şüphelenmeye başlıyor. Bu nasıl Nasıl bir güçtür nasıl bir yüzüktür falan diye. Ve 2954 yılına geldiğimizde 3. çağ artık hem yüzüğün gücü hem Sauron'un gücü bir tık daha artmış durumda ve şey diye bahsediliyor. Hüküm dağındaki volkanlar ve lavlar harekete geçmeye başladı. Orada da bir canlılık oluyor. Bu canlılık bağlantısı da ne? Yüzük yok olmadan mesela Barattur Kulesi'nin temellerini yıkamıyorsun. Yüzük ve Sauron ortak gücüyle büyüsüyle yapıldığı için Sauron ve yüzük yok olmadığı sürece Barattur'un kökleri yok olmuyor. O yüzden son ittifaksa Başını kazanmalarına rağmen kuleyi yıksalar bile köklerini yok edemiyorlar. İttifak kuvvetleri. O yüzden de o bölgede canlanmaya baş. İşte bölgenin başlangıçta bahsettiğimiz kendine has güçleri oluyor gibi bölgeleri Ve 3001 yılına geldiğinde Bilbo'nun 111. yaş günü işte ne diyorlardı ona büyük davet. Büyük doğum günü daveti falan. Gandalf'ın da ağır baskısı sonucu Bilbo yüzüğü yeni Frodo'ya bırakarak ayrık vadiden ayrılıyor. Filmde Orada görüldüğü gibi hiç... yalnız aydın ayrılmıyor. Üç tane cüce ona eşlik eder. Bir şey soracağım. Yüzük Bilbo'dan ayrılmak istemiyor değil mi? Aslında Bilbo'dan ayrılmak istememesi muhtemel. Çünkü o şey Ayrık Vadi'ye doğru yola çıkacak. Yani yolda, o sırada yolda başına bir şeyler getirip şeyin eline geçebilme ihtimali var. Yani normalde aslında Bilbo da yani, kalmayı istediğini düşünüyor. Evet. Yani, yani Bilbo da aslında yüzüğü kendisinde kalmasını istiyor ama mesela Bilbo işte çok büyük bir güç o işte yani Bilbo'daki güç de inanılmaz şey kararlılık. Öyle ya da böyle yüzüğü bırakabiliyor. Yani yüzüğü bırakabilen nadir canlılardan birisi Bilbo. Gerçi daha sonra hani bir kere daha mı görsem falan diyor falan ama hani hiç bırakamıyorlar normalde. O kendisi rızasıyla yüzükten ayrılmış oluyor. Yüzüğü bırakıyor gidiyor. Frodo'ya geçiyor. 3001 yılında. Ondan sonra arada işte 17 yıl geçiyor. Gandalf gidiyor, geliyor. Yüzüğü araştırıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yüzükten iyice kullanıyor. Dolguldur'dan artık Mordor'a geçmiş oluyor. Sauron Ortlar çok kuvvetleniyor. Dağlarda sayıları artıyor. Varkların sayısı artıyor. Gölge belirmeye başlıyor. Batıya doğru ilerleyen Mordor'u üstünden her şey bir kardeşliğe falan dönüşüyor ve artık Gandalf da Gondor'daki falan araştırmalarından ve Saruman tarafından tutsak edildiğinde şeyi fark ediyor artık. Bu tek yüzük. O yüzden şey diyor bir an evvel ayrık vadiye doğru yola çıkın diyor Frodo'ya. Frodo da şeylerle bu arkadaşlarıyla beraber Sam, Mary, Pippen ve Frodo ayrık vadiye doğru yola çıkıyorlar. 3018-3019 yılları bu ikisine büyük yıllar diye özel bir başlığı var bu iki yılın. Çünkü yüzüğün kaderinin nihayete erdirildiği dönem bu dönem. Bunlar şeye giderken işte yüzüğü mesela Frodo Gandalf'a da, da teklif ediyor. Gandalf kabul etmiyor. Yani bu yüzüğü çok reddedenler. Reddedenler. Yolda eski orman'a girip de tom bomba dili gördüğünde tom bomba dile de teklif ediliyor yüzük. Hatta tom bomba dil yüzüğü olduğu zaman bile şey diyor ya. Yani o yüzüğü takmadan önemli değil ben seni gene de görürüm. Ya yani yüzüğün tom bomba dil üstünde bir gücü olmadığını fark ediyoruz. Mesela Gandalf'tı, Galadriel'di, Elrond'ta yüzüğü takmak istemiyorlar çünkü üstlerinde o güçlünü kullanacak yüzük. Bunu biliyorlar. Bunu biliyorlar. Ama mesela tom bomba dil bunu hiç umursam yani yüzüğün onun üstünde bir gücü yok. Hatta Gandalf Elrond diye şey diyor. Bomba dile versek bir kenara koyar sonra yüzük olduğunu bile unuturdu. Yani yüzük onun üstünde sıfır etkili. Hiçbir anlamı yok yani yüzük. O yüzden Tom Bombadil muhtemelen bir açıdan, o açıdan bir güç olarak algılıyorsak diğer hepsinden daha güçlü. Çünkü yüzük onu etkileyemiyor. Diğer herkesi etkileyebilme gücü var ama. Üçüncü çağda orta dünyadaki. İşte yüzük bomba Bombadil'e teklif ediliyor 26 Eylül'de 3018. Oradan kabul edilmeyince bunlar yollarına devam ediyorlar. Bir yüzük saldırısı gerçekleşiyor. Nerede? Aman Sul'da. başı tepesinde. İşte Frodo'nun burasından sol tarafından Nazgül hançeriyle yaralandığı şey. Orada yüzük Nazgülleri çağırıyor işte artık ele geçme zamanı hani kötülüğe efendisine ulaşmak için oradaki şeyi yüzükle çağırıyor Nazgülleri. Ama işte Aragon'un araya girmesi, Frodo'nun aşırı iradeli davranması, yanındaki seminmemin kargaşa yaratması falan ve özellikle Frodo'nun Giltoniel Elberet, diye bağırması ki bütün karanlık güçler Elberet'ten korkuyorlar. Ya da Elberet demeyelim de şey Varda'nın şey, şarkısı o. Elberet deniliyor Varda'ya. Mamve'nin hanımı. Ve o yüzden de o sırada bir panikliyor şeylerde Nazgüller'de. Ve şey yapılıyor. O sırada hem Frodo ölümden kurtuluyor hem yüzük Nazgüller'e geçmeden kurtulmuş oluyor. Yüzük işte şeye getirilmiş oluyor. Ayrık Vadi'ye getirilmiş oluyor. Bu şekilde Glorfinden alıyor ve Frodo'yla beraber Ayrık Vadi'ye geliniyor. Bu 6 Ekim fırtına başı saldırısı. 3.018. 25 Ekim'de de efsanevi Eldrond'un divanı toplanıyor ve Frodo kendi isteğiyle yüzüğü ortaya bırakıyor. Yüzük hakkında konuşuyorlar. Eldrond bildiklerini anlatıyor. Gandalf bildiklerini anlatıyor. Gimli'nin babası Gloin bildiklerini anlatıyor. Boromir fikrini söylüyor falan. Hani o Eldrond divanı videomuzda baya ya da arkadaşlar teveccüh gösterdiler. İyi izlenen videolarımızdan evet. birisi. Orada evet. detayları var. Hı. Yani bu Yüzük hakkındaki konuşmaların. Artık hani Saruman'ın da ihanet içinde olduğu belli. Çünkü Gandalf onun elinden kurtularak geliyor zaten. Sauron'un artık orta dünyada baratturda olduğunu biliyorlar. Orduların güçlendiğini biliyorlar. Yüzük hakkında ne yapacaklarına karar verme hikayesi orada şey yapılıyor. Yüzük herhalde karardan en çok memnun olanlardan biri oluyor aslında. Çünkü şuna karar veriliyor. Ha, bu yüzüğü biz kendi bilgimizle irfanımızla ya da aletimizle yok edemeyiz. Birisine güvenip teslim edemeyiz. Bu yüzüğün yok olması gerekiyor. Saklanması değil. O bakımdan da bunun yani bir ihtimal kendi yapıldığı sıcaklıkta yok eriyeceği için hüküm dağına götürülüp aşağı atılıp o kendi lavlarında eriyerek yok olması lazım diyorlar. İşte bunu kim götürür hikayesi başlıyor. Garibim Bilbo titrek titrek, titrek. tamamen zaten ben buldum başınıza ben bela ettim ben götürdüm. Götüreyim hikayesinden falan sonra Frodo gene böyle tanrısal bir dürtüyle ya da kendi saflığından tamam ben götürürüm ama yolu bilmiyorum diyor ve yüzük taşıyıcısı belirlenmiş oluyor. Yüzük taşıyıcısı olarak Frodo artık kaderi yüzükle örtüşmüş oluyor. Frodo Ve yüzük taşıyıcısı resmi olarak ilan edildikten sonra artık bir başkasının taşıma hakkı da olmuyor. Ki ilk başta Frodo yüzüğe o kadar o sırada o kadar bağlı değil. Orada bıraksalar Elrond ben alacağım dese itiraz etmeyecek. Yani yüzük gözüne kestirmiş midir Frodo ya? Yani? E tabii yani çünkü zaten Efendisi'nin yanına taşıyacak Frodo onu. Hani şeyi tabi <gülüyor> ben, ben zaten Hobbit e. ha Hobbitlerden Hobbit e. çektiğin yani. dert büyük dert olmazmış. Hani bildiğin dert Aynen. büyük dert olmazmış. Yani ben Hobbitlerden gidiyorum bu da Hobbit bunlar devam ederiz diye düşünmüş olabilir. Gerçi şey yapıyor. Daha Değil sonra bir... <gülüyor> bir ayak yapıyor yani şeyde 18 Aralık'ta Yüzük kardeşliğinin kişileri belirleniyor ve 25 Aralık'ta Ayrık vadiden ayrılınlıyor seyahat başlamış oluyor 13 Ocak'ta Karadras geçti falan geçilemeyince Moria'ya dönülmüş oluyor Moria'ya giriyor madenlere girilmiş oluyor ve orada 13 Ocak'ta şeyde fark ediyorlar Gollum da hala yüzüğün peşinde ilk Gollum'un takip ettiğini Frodo o zaman sezinliyor çünkü Gollum da yüzükten vazgeçemiyor yani. Onun da saplantısı yüzeye dönüşmüş durumda. Yani aslında kendine bu kadar çok bağlamaması lazımdı yüzüğü. Tabii. Yani yüzük onun bütün zihnini falan ele geçirmiş durumda. Yani çünkü o bir de çok uzun takıyor yani. Sauron'dan sonra en çok yüzük sahibi olan kişi Golgoth 500 yılı yani. Peki Balro çağıran yüzük olabilir mi abi? Bu konuda mesela hiçbir şey yok. Yok Balrog'u çağıran. Ya şey var şimdi birinci çağdaki Balrog tarifleriyle üçüncü çağdaki Balrog tarifi arasında fark var aslında. Çağıran derken yani orada bir varlık hissettirip Şeyi hissetmiş gelmesine... olabilir Balrog. Yani yüzükten ziyade işte Gandalf'ı hissettiriyor etmiş olabilir. O da istari olduğu için maya olduğu için Balrog'da maya diye geçiyor. Ha, orada ekstradan bir gücün varlığını hissetmiş olabilir. Belki de yüzüğün gücünü hissediyor. O da olabilir. Ha, olabilir yani. O da olabilir. Ama hani Gandalf'ın varlığı Balrog'un öne çıkmasını kesin sağlamıştır yani. Ama yüzük de bu tür bir katkı sağlamış olabilir. Çünkü yüzük de bir güç nesnesi. Bu dünyadan bir şey değil aslında yani. Moria'da yüzüğün peşinde Gollum olduğunu Frodo da fark ediyor ki Gandalf şey diyor zaten. Yani çok daha evvelden beri takip ediyor bizi zaten diyor. 15 Şubat'ta Yüzük kardeşliği Lorien'e ulaşıyor. Gandalf Baldrock'la dövüşmüş düşmüş. Lorien'de de işte Galadriel'in aynalı çeşmesinde su şey falı hikayesi gibi orada şeye teklif ediliyor yine Galadriel'e. Frodo tarafından. Galadriel de bunu hani çok istiyorum diyorum. Yüzüğü almayı istiyorum. Bu bize kötülük yapanları herkesi cezalandırmak istiyorum. Ama Sauron'a dönüşürüm onu alırsam diyor. Çünkü bendeki güç çok fazla. Seninki gibi değil. Ve çok fazla olmasına rağmen yüzüğün gücüyle baş edemem beni bir karanlık tanrıya ve Sauron'a dönüştürür. Ve onun en son sınavı da o zaten Galadriel'in. Galadriel yüzü reddettiğinde orta dünyadaki görevini tanrısal bağlamda tamamlamış oluyor. Yani bu bence Frodo'nun kararları bunlar da hı hı. hani böyle bir, birden fazla kez teklif ediyor ya hı hı. bu Yüzükle alakalı değil değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yok Frodo'nun Frodo o yükten kurtulma. Yükten kurtulma. Uygusu. Çünkü şey oluyor fiziki olarak da doğuya yaklaştıkça yüzük hem manevi olarak yıpratıyor bunu hem de his olarak resmen bir ağırlık taşıdığını hissediyor. Yani üstünde ekstradan şey var yük var yani yüzük kilogram olarak şey. yük var. Doğuya gittikçe doğuya gittikçe. Şey de çok etkiliyor tabii o Nazgül'ün Nazgül. yarası da çok etkiliyor. Yüzük o yarayı da tetikliyor. Hı -hı. Sürekli yanında olmasıyla. Orada Galadriel'den çok önemli bir nasihat alıyor. Yüzüğü herkese teklif edip durma. Bu yüzüğün kaderi artık sana bağlanmış. Bu yüzüğü götürebileceksen sen götüreceksin ve yok edeceksin. Sen yapamayacaksan başka hiç kimse yapamayacak zaten. O yüzden hani bu yüzükten kurtulmaya çalışma artık. Bu yüzüğü kabul et diyor. Durumunu kabul et. Ve Lorien'den çıktıktan sonra gene Gollum'un peşlerine <gülüyor> düştüğünü görüyoruz. Park Galen'e geldikten sonra Boromir yüzüğü artık kendisi için istiyor. O <gülüyor> filmlerdeki çok güzel sahne gibi değildir şeyde kitaplarda ama filmlerdeki gibi de düşünsen kitabın ana hikayesine büyük zarar vermez. Frodo'dan yüzüğü istiyor ve almaya çalışıyor. Frodo orada şeyi ayırt ediyor artık. Bu yüzük benim yüküm. Benden başka hiç kimse bunu taşıyamayacak. Ve kime verirsem vereyim. savur onun geçecek. Görev çünkü bana verildi. Kader böyle yazıldı. Benle ne kadar yakın olurlarsa olsun eşim, dostum, beraber savaştım savaş arkadaşım olursa olsun bu yüzük hepsini ayartabilecek kadar kuvvetli. O yüzden tehlikeyi atmamak için hem çevremi hem yüzüğü hem kendimi tek başıma seyahat etmek zorundayım. Çünkü bu yüzük sonuçta zihinleri bulandırıyor. Herkesin zihnini bulandırıyor. O yüzden de ayrılıyor. Sen peşinden gidiyor ve sen aralarındaki en güçlü iradeye sahip birisi ol zaman içinde zaten gösterecek. Sam Frodo'yu ölümü pahasına takip ediyor ve Sam'le Frodo yüzük kardeşliğinden ayrılmış oluyorlar. Merve Pippin orklar tarafından kaçırılmış oluyor. Gimli Legolas Aragonda artık Aragonda yani büyük bilge yüzüğün kaderi Frodo'ya yazılmıştır diyor. Bizim ona yardım edebilecek bir durumumuz yok. Boromir şehit edilmiş zaten öldürülmüş. Biz de diyor yapabileceğimiz şey kendi ulaşabileceğimiz yardımımız dokunan dostlarımızı kurtarmak olacaktır diye Orkların Merry ve Pippin'in peşine düşüyor. Ondan sonraki seyahat Sam ve Frodo beraber devam ediyorlar. İleride ölü bataklıkların gelmeden önce de Gollum bunlara kardeşim. katılacak. emini Muin Hı. sırtlarında Gollum'la karşılaşıyorlar. Gollum o kadar yüzüğe muhtaç halde ki Frodo'nun yanında olayım. Dolaylı olarak yüzüğün yanında olayım. Bana yeter hissiyatında artık yani. yani bir denk getirirsem de ben bu yüzüğü çalarım. Yani herkesi ya Frodo'yu da öldürürüm çalarım diye düşünüyor ama de ki çalamadım yapamadım ama ama hiç olmasa kıymetlimin yanında kalırım diye bunlarla kalmaya razı oluyor. E Frodo orada şey yapıyor tabi hani elf ipini çıkartıyor, acısını dindiriyor, ona iyi davranıyor falan. O sırada da işte Gollum'un diğer karakteriyle yani eskideki Simeogol karakteri, Hobbit karakteriyle Gollum karakteri arasında bir çatışma falan yaşanıyor. Semi hiç sevmemesine rağmen efendisini çok seviyor Frodo'yu efendim diyor ona. Ve belli bir süre kendisi gönül rızasıyla, kendi isteğiyle... Yani iyiliğiyle diyelim yarı kavuşmuş olduğu iyiliğiyle yüzüye ve Frodo'ya rehberlik yapıyor. 3019'un 7 Mart'ına geldiğimizde Faramir tarafından itilen yakalanıyorlar. Orada Faramir yüzükten haberi olduğunu söylüyor. Hatta Frodo baya sorun çıkartıyor elimden alacak falan diye korkuyor. Faramir yine o Nümenor kanının getirdiği bilgilikte diyor ki... o sana yazılmış diyor. O, onu diyor ben istemiyorum. taşıdığı şeyi ben istemiyorum. Hatta diyor yolun kenarına koyup gitsen ben onu dönüp gene almam. O zaman onu da reddedenler arasında Evet. Faramir de reddedenler i̇nsan, arasında. İnsan o zaman abi bu konuda en güçlü insan. En güçlü insan Faramir. Faramir adamdır. Faramir büyük adam. Faramir babasıyla erke olarak yakın. Kesinlikle. Boromir ariflik açısından düşük seviyedir. Savaşçı olarak büyüktür de. Yani Boromir çok iyi tablo oynar ama Denetor'la Faramir bayağı usta satratçıdır yani onların başka bir şeyi var. Ya da Go oyuncusudur diyelim. hani Daha mistik olsun. Ay. Yani kader'in hikayesiyle birlikte aslında şöyle diyebiliriz değil abi? yani Bu konuda en güçlü insan Faramir. Faramir. Çünkü elinde zaten Sam de Frodo da elinde ve hani onlara karşı gelecek durumları falan yok. Yani Frodo kendisi vermese zaten hani ister öldürüp ister elini ayağını bağlayıp ele geçirir. Yani yüzük aslında Faramir'in eline geçmiş durumda. Ama kendisi diyor ki yolun kenarına koyup gitsen ben geri dönüp almam diyor. Yani orada kalır. Ben elimi lazım. Peki sen yüzük ister miydi Aragorn'a? <gülüyor> yüzük bence Frodo ile devam etmek istiyor. Çünkü yüzük tam istediği yere <gülüyor> gidiyor zaten yani. Ve Frodo artık psikolojik olarak da bedensel olarak da gitgide daha da zayıf diyor artık daha kolay iradesi altına girmiş durumda. Ve Yüzük de kendi gücünü Frodo'da daha etkin bir halde doğuya yaklaştıkça gücü daha da artarak Frodo'nun efendisi haline geliyor. Frodo hep gideceğim orada yok edeceğim diye düşünüyor ama Yüzük de biliyor ki hatta Frodo'da daha sonraki diyaloglardan anladığımız şekilde aslında oraya da gitse beni yok edemeyecek. Yani yanlış kararlardan bir tanesi de bu diyebiliriz değil mi abi? Belki Faramir'e van başka bir şey olacaktı. Tabii belki Faramir'e gelse Gondor düşecek. Yüzük yok olmadığı için. Oradan Sauron'a çok rahat geçebilecek. Yani yine kritik bir dönüm önemi Evet öne kritik. Hani o biraz pratikliğe bakıyor. Bu zaten oraya gidiyor. Zaten ben bunun zihnini ele geçirdim. Oraya gittik mi patlanak ellerine düşecek diye düşünüyor muhtemelen. Yanlış karar. Yanlış karar gene. 13 Mart'ta Gollum ihanet etmiş. Shelob'un inine götürmüş. Shelob'un ininde Frodo'yu Shelob sokmuş. Oradaki Kritingol Kulesi'nin orklarının eline geçmiş. Tabi ellerine geçmeden evvelde sen. Efendisin öldüğünü zannettiği için. Ne yapacağını bilmese bile böyle içsel bir duyarlılıkla. Sting zaten Sem'de. Frodo Sem'e vermişti. Ben savaşamayacak kadar güçsüzüm. Korumak için sende kalsın diye. Ama Lorient'de Galadriel Hanım'ın verdiği Elberet'in şişesi. Erendi'nin ışığı. Hmm. Ha. ve yüzüğü alıyor, boynuna takıyor şey. Sen. Zinciriyle berabersen. Kritingol'a götürüyorlar, ha. kuleye götürüyorlar ve oradaki konuşmaları dinleyerek falan şeyi anlıyor. Yani aslında bir felç, katatonik bir durum geçirdiğini, efendisinin ölmediğini anlıyorlar. Anlıyorsan. Ve yüzüğü de takarak falan kapıdan geçiyor. Zaten o sırada kendi aralarında Minas Morgul orklarıyla Kritingol orkları birbirine giriyor. Bunlar bir araya soktun mu kesin kavga çıkıyor zaten. Hani bir rahat duramıyorlar öyle bir durumlar var. Ve şey, oradaki kargaşırdan falan yararlanıp Frodo'yu kurtarmış oluyorsun. Semin üzerindeki yalnız kutsal emanetler. A, sırada, tabii canım. Sen abi yani bayağı istik. parır parır parlıyor ya. Aynen. İşte yani. onda o Galadriel'in şişesi. Şişte onda. Yüzük onda. onda. Yavrumu hala efendimiz diye onu abi, bilmesin. Abi büyük ihtimal var. Valinor'dan bakınca Sem'i giriyorlar. Evet. Şu şey alır ya metrolarda <gülüyor> takip yerleri falan biip biip, biip diye gider. Aynen. <gülüyor> Kulenin zirvesine çıkıyor. Orada efendisini görüyor. Ölmediğini görünce falan çok seviniyor. Frodo çok seviniyor falan. Ama Frodo şey diyor her şey bitti sem diyor. üstündeki her şeyi aldılar diyor. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi aldılar diyor. Yani yüzükle dahil. Yüzüğü kastediyorsanız o bende diyor. Siz öldüğü zannettiğim için diyor ben aldım onu diyor. Erendil'in ışığı da bende diyor. Sting de yanımda diyor. Frodo yani inanamıyor. Çok mutlu oluyor falan. Ver bana yüzüğü diyor. O sırada sen yani küçücük bir ara diyor ki isterseniz diyor yani bu gitgide ağırlaşan büyük ve ben bunu boynuma taktığımda bile hissettim ki bunu Taşımak hiç kolay değil yani. Çok büyük güç gerektiriyor. Fiziksel güç gerektiriyor. Siz dinlenene kadar diyor isterseniz bende kalsın. Ben taşımanıza yardımcı olayım diyor. O sırada işte Frodo bir anda sinirlenip sen benden yüzümü mi çalmak istiyorsun? Hırsız mısın falan deyince hem ağlamaya başlıyor. benim. Ama bir anda da şey yapıyor. Frodo da pat hiç yani var. bir... 5 saniyede pişman oluyor. Sen diyor o benim kaderim diyor. Onu kimseye veremem. Sana dediklerim için de özür dilerim cidden. Hani senin kadar iyi bir dostu kırdığım için falan çok pişmanım ama yüzük yaptırıyor bana bunları diyor. Engelleyemiyorum. Ama diyor inan yüzüğü yani benden başkası taşıyamaz yani. O, o benim yüküm diyor. Sana veremem o yüzden bunu diyor. Sen de gözyaşlarını silip efendisine tamam diyor yüzüğü çıkartıyor veriyor. Abi bir ara sosyal medya hesabımızdan da paylaşmıştık şey Hatırlıyor evet. musunuz? Frodo'nun eğer yüzüğü taşı site nasıl bir forma bürünceye ilgili kaç set arkası fotoğraf vardı filmden. Kesmişler oraları. Kesmişler oraları. Aa, ne kadar korkunç, korkunç görünüyor. Şey. Ee, saçlar azalıyor, dişler dökülüyor. Yüz beyaz. gitgide beyazlaşıyor Kollumlaşıyor. öyle. Gollumlaşıyorsun evet. yani. O Kullanmamışlar gibi. o görüntüleri ama güzel bir şey <gülüyor> imgeyden. Yani onda kalırsa nasıl bir evet, forma taşıyacak? Yani ömrü imgeydi. çok uzayacak ama büyük deformasyon geçirecek. İşte 14 Mart'ta Sam yüzüğü tekrar Frodo'ya teslim eder ve şey kıyamet çatlaklarına doğru seyahat etmeye başlarlar. Oradaki hikaye güzel. Yani şeye yaklaştıkça artık tükeniyor. Yani Sem de iyi durumda değil ama Frodo'da bir de eksadan yüzük olduğu için inanılmaz derecede fiziksel olarak falan tükenmiş. Belki de yüzüğün gücü oraya gitmesini sağlıyor. Çünkü o kadar uzunca bir süre yoksunluk, ağırlık, eziyet, yorgunluk, uykusuzluktan, gıdasızlıktan bahsediliyor ki yüzük kıyamet dağına eriştirebilmek için Frodo'ya eksadan bir bedensel güç de veriyor olabilir. Sırf götürebilsin beni oraya diye. Çünkü yani anlatılanlara göre Frodo'nun adım atması bile mümkün değil Şeridi aslında. olabilir mi abi? Yani oraya yaklaştıkça ulan belli mi olur? Riske de girmeyelim. Ben bunu ağır ağır hareket <gülüyor> ettireyim. <gülüyor> <gülüyor> Belki de yani. Yüzük işte şey kıyamet dağına giderken artık bir yere kıyamet dağının iyice yakınlarına geldiklerinde Frodo artık adım atamıyor. Dağın orada ölmeyi bekleyecek yani. Uzanıyor kalıyor. Muhtemelen yüzüğün de planı bu. Orada ölecek. E zaten hani Sauron bunu fark edecek ve gelip yüzüğü alacak. Ama orada? Ama orada sen işte efsanevi muhabbetini yapıyor. Yani evet, yüzüğü evet. taşıyamam ama seni taşıyabilirim. Seninle beraber yüzüğü de taşımış olurum diyor. Helal. Orada Arkadaşlar işte çok halk işte Yani omzuna alıyor Frodo'yu ki o da bitmiş durumda aslında yani. Ona rağmen Samadnavur'un mağara girişine kadar Frodo'yu taşıyor. Frodo'yu orada diyor ki artık yüzüğü at. Ama Frodo biliyor ki yüzüğü atamayacak yani. Yüzük de orada aslında kazanmış oluyor. Çünkü Frodo'nun yüzüğü atma niyeti yok. Yani yüzüğü atmayacak Frodo. Atamayacak, atmayacak demeyelim de. O sırada işte gene Gollum bir an karşılarına çıkıyor. Gollum bu tam öldürecek af diliyor Gollum. Sen öldürecek, Sen öldürecek falan. Af diliyor, yerlere kapanıyor falan. Sen bile şey yapıyor, vicdan yapıyor. Gollum'u zarar veremiyor. Yürü git başımdan diye gönderiyor. Gollum da hakikaten mağaradan çıkıyor. Gözden kayboluyor. Sen sürüne sürüne şeye gidiyor kıyamet çatlaklarının yakına doğru bakıyor orada Frodo duruyor ama yüzük elinde atmıyor. Frodo diyor ki ben kaybettim Sem diyor yani yüzüğü atamayacağım. O yüzük benim diyor. O benim kıymetlim diyor. Yüzüğü atamayacağım diyor. O sırada Şimşek gibi Gollum Sem'in üstünden sırtına kafasına basarak Frodo'ya doğru sıçrıyor. O sırada da yani kafasına bir taş vurmuyor filmdeki gibi ama kafasına basınca kafası kayaya çarpıyor. Sem'in orada hafif bir göz kararması, baygınlık gibi bir şey geçiriyor. Uyandığı zaman da Frodo'nun yüzüğü parmağına geçirdiğini ve Gollum'un hani havada bir şeyle boğuş Frodo'nu görüyor. Ve sonunda da Gollum işte parmağını ısırıyor. Parmağıyla beraber yüzüğü Frodo'dan almış oluyor Gollum sevinç içinde zıplamaya dans etmeye başlıyor kıymetli falan diye. Frodo hem biraz acıyla hem yüzükten kurtulmanın şeyiyle böyle bir sersemlemiş durumda falan. Hem yıkıntı var hem de yüzüğün ağırlığı gittiği için eskisinden bir tık daha daha güçlü duruyor aslında. Ve o sırada o kadar çılgınca dans etmeye falan başlıyor ki nereye bastığını kaçıran gollu kıyamet çatlaklarından aşağı düşüyor ve lavlara geldiğinde yüzük eriyor. Yüzük savaşları bu şekilde kazanılmış. Yüzük yok olmuş ve Sauron gücün Hücünün en az %50'sini direkt olarak yok ettiği için bir daha fiziksel formuna dönmeyecek şekilde tüm şeklini kaybedip manvenin batıdan gönderdiği hafif esintiyle beraber grimsi bir bulut gibi doğuya doğru sürülüyor gidiyor. Vay Böyle mi? bitiyor. Ya 25 Mart. Kararların içerisinde sence en kötü karar neydi yüzüğün? Hobbitlere bulaşması muhtemelen. Evet, yani Hobbitleri ciddi alması. Onun da sona gelmemiş zaten. Hobbit Aynı Hobbiti. şeyi ciddiyetsizliği şey de yapıyor işte. Sauron da yapıyor. Aynı ciddiyetsizliği Sarum yapıyor. Buradaki büyük Arif'in... ...kim olduğunu görüyoruz Gandalf. Hobbitleri... ciddi alan tek kişi Gandalf. Ta şeyden Bilbo'nun annesinin... ...babası ya da dedesi. Dedesi olabilir. Ta onunla dost Gandalf. Ta o zaman onların dostu. Ta o zamanlardan arkadaş Hobbitlerle. O zamandan geliyor gidiyor buralara. Hobbit de mesela Bilbo'yla tanışıyor ama... ...Bilbo Gandalf'la tanışıyor. Gandalf Bilbo'yu biliyor zaten. Güzeller güzeli Tuk şey hmm. annesi. Onun da işte e, Tuk konağına sahip... Işte ...Grandfather Tuk var. Yani o şey Gandalf o zamanlardan bu hobbitlerde bir değişik gücün olduğunu, başka bir iradenin olduğunu, başka bir durumun olduğunu hissediyor. O yüzden hakikaten yani en bilgesi deniliyor ya Gandalf için bütün Maya'nı. Hakikaten bilgelik olarak Gandalf başka bir boyutta yani. Bir de reddedenleri saydık. Kimdi abi? Gandalf, Tom Bombadil, Galadriel, Paramir... Aragon? Aragon şeyde sahiplenmiyor yüzü, Öyle bir reddedişi var. Yani mesela Boromir kendisi için isterken Aragon şey yapmıyor. Hani bunu bize verin demiyor. E o da reddedenler arasında yani kabul etmeyenlerden Kabul etmeyen demiyor da, teklif edinmiş. etmeyenler. O hani Aragon'da şey zaten ya hani böyle sadece sabahçılığı falan değil yani bu görmüş geçirmişliği ariflik hikayesi. İşte bu wizard hikayesi var ya. Yarı büyücü, yarı arif durumlar. Hani normal sıradan büyücüler ya da falcı gibi değil bunlar. Aynı zamanda da hani dünyayı bilenler, bilgi adamları, bilgi adamlar. Aragonda onlardan yani yüzükle baş edemeyeceğini çok rahat öngörüyordur Aragonda. Ki ta işte son zamana kadar krallığın bile zamanı geldi mi gelmedi mi onun kararını vermiyor herif. Çünkü atılabilecek tek taşı var yani. Tek kurşunu var. Ya başaracak ya dünya kaybedecek. ya yani insan kaybedecek. Oysa dünya insanlar için yaratılmış İllibar tarafından. İnsan kaybetse bütün plan bozulmuş olacak yani. Onun sorumluluğuyla hareket eden birisi Aragonda yüzüğün iradesi kendi sonunda getiriyor aslında. Evet yani büyük güçler büyük hatalar yapıyor. Valla güzel bölüm oldu değil mi? Evet çok güzel oldu. Tekrardan üstünden geçtik. Artık akşama bir Yüzüklerin Efendisi daha izlenir. Tabii canım. <gülüyor> 70. <gülüyor> kez daha Zafer abi. Bu ara bir Yüzüklerin Efendisi şeyi yaparız. Dedemle beraber izleme şeyi yaparız artık. Bir tur abi, açı geçeriz. Sahne sahne gideriz. Sahne, abi. Sahne, sahne, sahne sahne gidersiniz. Evet. Keyifli olur, güzel olur. Bu bölümden de bir fikir çıkmış oldu Evet. Tek Yüzüğün Kararları bölümünde bitirdik. Aynı zamanda Yüzüğün yolculuğunda bir üzerinden geçmiş olduk böylece. Tekrar hatırladık neler olduğunu. Aragorn abimizle de uzun zamandır konuşmuyorduk. Valla içimi darattınız Aragorn'u ne zaman konuşacağız diye. En sonunda kendim söyledim. Aragorn'da reddetmiyor muydu ya, evet. diye Konuyu oraya getirecek ya. <gülüyor> İlla bir Söyledim Yoksa yani kimsenin söyleyeceği yok. Yani Ar Aragon'da kıymetli bir abimiz. Kıymetli sadece. bir abimiz. Severiz. Severiz. Son kral. Severiz. Abimiz olur. O zaman bölümü kapatalım abi. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. sevgili patron. Kanalımıza görüşürüz. abone olun. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Yazın. Evet Zafer abi devamını bekliyorum. Tamam, Beğenin. Işte. Beğenin. Yazın. <gülüyor> <gülüyor> yazın ne? işte. Ben ne beğenin diyeceğim yani, beğenin tamam dedin işte Zafer abiye söylemek yok Zafer abiye yakışmıyor. her işi ben yapayım ya <gülüyor> onu da ben yapayım tamam o zaman yeni bölümlerde görüşürüz görüşürüz